Arkadaşlar herkese merhaba. Çağdaş düşünmele karşınızdayız. Her program olduğu gibi bugün de yine Profesör Doktor Niyazi Kahvecinin bilgileri ışığında sürdüreceğiz programı. Gerçekten dikkatinizi çekecek konular var bugün. Ahlak konusundan bahsedeceğiz. Çağdaş ahlak, zihinsel ahlak gibi konularımız var ve karşıt cinslerin birbirine olan duygularını ele alacağız, hormonal aşk, e, romantik aşk gibi konularımız var ve çok daha fazlası var. Başlayalım, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, sağ olun. Hocam öncelikle hmm. her zaman yapıyorum, hmm. izleyenlerin huzuru önünde size teşekkürleri ileteyim yine, çok fazla teşekkür mesajı alıyoruz. Sağ olun, sağ olsunlar, var olsunlar, umut veriyor ülkemiz açısından. Ee, bu, e, var olsunlar. Bunlara büyük görev düşüyor ve düşecek inşallah yakın zamanda. Çünkü e, toplumumuz ve ülkemiz bu eski kafa yapısıyla hiçbir yere varamayacaktır. Allah muhafaza o büyük felaketler gelmeden önce, bir an önce aklını başına devşirir de bu eski kafadan kurtulur, yeni bir kafaya ulaşır. Buna ulaşmasında bu işin eee e, bilincinde olanlara büyük görev düşecektir. Ve inşallah onlar da hep beraber birlikte bu toplumun tarihine geçeceğiz, geçeceklerdir. Tebrik ediyorum onları. Evet. Ahlak konusuyla başlayacağız evet. bugün. Siz özellikle 18. yüzyılın Hı. vurgusunu yapıyorsunuz. Ahlak konusunda ne dersiniz? Hı. 18. yüzyıldan önce nasıldı? Şimdi nasıl? Böyle başlayalım dilerseniz. Ahlakı nasıl Tabii. yorumlarsınız? Tabii. Evet. Bu 18. asır sonrasını çok önemsemeliyiz. Çünkü 18. asıra kadar milyonlarca yıl insanlık hemen hemen aynı bazda, aynı düzeyde, biraz düzey farklılığı olabilir ama aynı evsafta bir hayat, yaşam tarzıyla gelmişti. Fakat 18. asırdan sonra tamamen yeni ve bambaşka bir faza geçildi. Ey toplumum, bunun bilincinde olalım, kendimizi kandırmayalım, ben değişmem, ben olduğum gibi kalırım, hatta bununla da övünürüm, muhafazakarlık gibi ne olduğunu da bilmedikleri bir akımın ismiyle övünmeye gerek yok. Muhafazakarlık böyle bir şey değil ki. Yani ona girmek istemiyorum, ona ayrı bir zamanda gireriz. O da o bile tamamen felsefi, zihinsel bir e, üründür. Fakat bizdeki muhafazakarlık fiziksel bir üründür. Bu kadar birbirinden farklıdır. 18. asırdan sonra değişen şeylerden bir tanesi, hani dedik her alanda değişti, bir tanesi de ahlak anlayışı, ahlak alanıdır. Şimdi ben 18. asır öncesi ahlak anlayışıyla 18. asır sonrası ahlak anlayışını anlatacağım. Ama ondan önce bazı e, her dersimizde yaptığımız gibi temel teknik bilgileri vermem lazım. Tabii. Te, bu temel teknik bilgiler olmadan diferansiyel çalışmıyor. Ayrıştıramıyoruz. Karıştırıyoruz her şeyi birbirine. Şimdi bir kere ahlak... Tahtaya da yazdığınız gibi... Evet. Hayvan... Ahlak, hayvandan insan üretme işlemidir. Bunu evet. yazdık. Evet. Hakikaten öyledir. E, canlı alemde, orman aleminde, hayvanlar aleminde ahlak yoktur. Yani beşeri ahlak yoktur. Onların da bir çeşit ahlakı var. Hatta onlar bizim e, ahlaksızlardan daha ahlaklılar. Hayvanlarda. Ya öyle ahlaklılık görüyoruz ki insani insan ahlaksızlarından daha ahlaklılar şimdi ahlak Arapça bir kelime huluktan geliyor hulukun çoğuludur e, karakter mizac huy demektir e, buna felsefe dilinde etik deniyor etikle ahlak aslında içerik olarak çok farklıdır. Onları da daha sonra şey yaparız. Bu huy, karakter, mizac ne için lazımdır? İlişkide lazımdır. İnsanın kendisiyle olan ilişkide başta ondan sonra da diğer insanlarla olan ilişkide ardından diğer canlılarla çevresiyle, dünyayla ve evrenle yani bütün varlıklarla olan ilişkilerinin standartını, kurallarını, ilkelerini, prensiplerini, değerlerini belirleyen bir daldır. Yani karakterdir aslında ahlak. Şimdi önemli olan Davranışların, davranışların ahlaklı olmasından önce aktörün ahlaklı olması çok önemli. Ahtör, aktör yani insan, fail ahlaklı olur ama bazı yanlış şeyleri yapabilir, bunun önemi yoktur o kadar. Ama aktörün karakteri bozuktur. Ama bazı güzel, iyi şeyler yapabilir. Onun da önemi yoktur. Hakikaten Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, tabi Kur'an-ı Kerim'in görünen yani fenomenolojik boyutu, bu 18. asır öncesi eski geleneksel dediğimiz ahlakın kategorisine giriyor. Ama onların içindeki özü, nümeni kavradığımız zaman şunu görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim nihayetinde biraz sonra anlatacağım detaylarını, özelliklerini çağımızın ahlakını hedeflediği görülür. Bu demin söylediğim durumu pozisyonu ifade eden bir ayeti kerime var. İsterbile diyor ki Kul küllün ya'melü alâ Herkes kendi şakilesine göre hareket eder. Bakın tamamen aktörün karakterini, kalitesini ele almış. Ee, bu aktörün kaliteli olmasını esas almıştır. Zaten bütün ibadetlere baktığımız zaman ibadetlerden söz eden ayetlerin Sonları çok önemlidir. O nihai hedefini gösterir. Orada hep şakilenin karakterin aktörün zihninin düşüncesinin düşünce yapısının zihniyetinin e, düzgünlüğü esas aldığı görülür. La aleküm tektakun veledik rullahi ekber gibi e, son ayetlerin sonları hep bunları ifade eder. Şimdi teknik bilgi olarak her zaman söylediğimiz bir şey vardı. İnsan dediğimiz zaman iki yapıdan oluşur. Bu teknik bilgileri bilmek gerekiyor. Biri bu biyolojik hormonal kimyasal yapımız dediğimiz et ve kemikten oluşan yapımız. Bu animal yapımızdır. Bütün diğer animallerde bulunan bir yapıdır. Kimyasal çalışır. Ee, o kimyasalların buharları ile çalışır ve duygular üretir. İkinci yapısı ise insani yapısıdır. Bu birinci biyolojik yapı bizim ürünümüz değildir. Buna felsefede a priori yani verilidir diyoruz. Kimin verdiğiyle burada uğraşacak halimiz yok. Dersimiz din dersi olsaydı Tanrı'dır derdik. Ama felsefe olduğu için oradaki tartışmalara da girmek istemiyorum. Ama şunu biliyoruz ki bizim ürünümüz değil. Bizim ürünümüzde olmadığı için de zaten onun üzerinde tasarruf etme hakkımız ve yetkimiz de yoktur. Onun için intihar çok kötü kabul edilir. Ötenazi de onun için... Ee, kabul edilmez, ötenaziye müsaade edilmez. Çünkü bu beden senin değildir. İşte insanlık çağımızda ceza hukuku açısından da zaten ahlakla hukuk çok e, komşudurlar. E, birbirlerinden ayıran e, özellikler var onlara da girmeyeceğim ama hukuk alanında bugün insan bedeni üzerine ee, bir tasarruf etme ceza uygulama dövme, çizme hatta e, kırbaç vurma e, yasaklandıysa bu insanlığın bugünkü e, düzeyle ancak asıl anlamına ulaştığı içindir. Nedir o asıl anlam? Bu beden senin değildir. Dolayısıyla ne kendi bedenine ne de başkasının bedenine hiçbir şey uygulayamazsın. Bu işin biyolojik yapısı boyutu. Beşili boyutu ise bizim ürünümüzdür. İnsani boyutu, hüminal boyutu bizim ürünümüzdür. Bu yeni bugün bile doğan bebekte de yoktur. Beş milyon yıl önce ilk insanlar oluştuğunda da onlar da yoktu bunu insanlık insanlık bakın hep insanla insanlığı birbirinden ayırmamız lazım insanlar ölçü değildir insanlık ölçüdür gerçi insanlığı insanlar üretir ama o farklı bir insanlıkta insanlardan doğan üretilen farklı bir kafanın ürünüdür o Öyle olsaydı eğer insanlık eşittir insanlar olsaydı insanlığın ürettiği bu ahlaki kuralları bütün insanlar hemen uygularlardı. Ama öyle olmuyor. O insanlık bu insanlara bu ürettiği ahlaki kuralları uygulattırmak, onunla oluşturmak için... O kadar çaba harcıyor ki göbeği çatlıyor ve 5 milyon yıldır da halen o hedefine ulaşabilmiş değildir. Ama bazı ülkelerde çağdaş düşünmeyi yakalamış ülkelerde bunu en azından toplumlarda egemen kılmışlardır ve zorunlu da olsa zorla da olsa uygulattırıyor. İşte bizim ülkedeki eksiklik budur. Bizim ülkede bu insanlığın ahlakını insanlarımıza uygulattıramıyoruz. Onun da sebeplerini biraz sonra anlatacağım. Dolayısıyla insan dediğimiz zaman iki fıtrattan, iki tabiattan, iki doğadan ve iki karakterden oluşur. Biri doğal, öbürü yapay beşeri hüminal. Şimdi bizim ahlaken kötü dediğimiz davranışların da kaynağı yine bizde. Bizim bedenimizden çıkıyor ama bu biyolojik bedenimizden çıkıyor. Dolayısıyla beşeri hüminal olarak kötü dediğimiz davranışlar aslında bu animal yapımıza göre kötü değil. Doğru ve iyi davranmışlardır. Çünkü animal yapımız bizim böyle programlanmış. Biyolojik varlığını sürdürme üzerine programlandığı için böyle varlığını sürdürebiliyor. Çünkü güzel ahlakla yem bulamaz ki. Kurnaz olacak hı hı yalancı olacak kandırıkçı olacak ki yemini elde edebilsin varlığını sürdürebilsin çünkü bu dünyada bir canlının yemi yine bir başka canlıdır o da canlı onun da kendine göre savunma mekanizmaları ve saldırma aletleri var dolayısıyla dolayısıyla o beden için bunlar doğru ve iyi olabilir, iyidir. Ama insan için bunlar kötüdür. Dolayısıyla eğer ki bir insan beşeri hüminal yapısını doğal animal yapısına egemen kılamazsa kendisinden sadır olacak, meydana gelecek davranışların hepsi animal olacaktır. Ve bunlar da insanlığa göre kötü, suç, günah ve ayıp olacaktır. Dolayısıyla insanda bu iki fıtratın sürekli çatışması vardır. İşte beşeri fıtratını öbürüne galip getirebilenler insan olabiliyorlar. Şimdi bu çifte karakter olunca, aslında insandan istenen karakteri teke indirmektir. Şimdi özellikle tek tanrılı dinlerin şirke çok karşı olmaları, Tanrı'nın tek olmasında ısrarcı olmalarının temel sebebi insanlara yansıyacak boyutu olarak karakterlerini teke indirmeleri içindir. Çift karakterli insan şirkten kurtulamaz, tevhide ulaşamaz, bu mümkün değildir. Evet, içimizde çift karakter var ama bunu kullanımda teke indirmek zorundayız. Diğer türlü her insanda da birden çok Tanrı'ya inanma isteği var ama sen onu teke indireceksin senin de mücadele alanın orası ve başarılı olup olmadığının tespih edilecek olan alanı da orası. Onun için çifte karakterli insan yüze başka, arkada başka ise bu adam mutlaka ve mutlaka müşriktir. Bundan muvahhid, tevhid inancı beklemek mümkün değildir ve bu tür insanlardan eğer din ambalajına kamuflajına bürünmüşlerse bunlardan hazireyleyn sakının uzak durun Allah muhafaza bunlar çok tehlikeli çok belalı çok katdar çok zalim ve çok menfaatçidirler bu karakter tespitidir evet efendim. Şimdi bir ülkeye baktığınız zaman ülkeden toplumsal kolektif olarak yapılan işlere baktığınız zaman da davranışlara baktığınız zaman da o toplumun müşrik mi muvahit mi olduğu karakterde ve inançta ortaya çıkar. Eğer söylemde ahlaklılık anlatılıyor da uygulamada tam tersi ahlaksızlıklar yapılıyorsa o toplum da muvahhid bir toplum değil, müşrik bir toplumdur. Ve o mutlaka dünyada hem insanlık tarafından hem de haşa aldatmaya çalıştıkları Allah tarafından Tokat yiyeceklerdir. Bakın biz hep Allah'la aldatma ayetini biliriz. Halbuki Allah'ı aldatma ayeti de var. Bir üst dozacıdır. Estağfirullah. Yuhadi'ûne <'un> Allah'e vellezîne âmenû. Onlar Allah'ı ve müminleri aldatırlar. Aldattıklarını sanırlar tabi. Çünkü arkasından söylüyor. وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُونَ وَمَا يَشْورُونَ Aslında onlar ne Allah'ı ne müminleri aldatabiliyorlar. Gerçek müminleri. Gerçi aldattıkları da mümin geçiniyordur ama... ...gerçek müminleri de aslında aldatamazlar. Ama onlar farkında değil. Kısa günün karı... ...bazı haksız kazançlar elde edebiliyorlar ama... ...aslında kandırılan ve aldatılanların ta kendileri kendisidir yani şimdi burada hakikaten şeyin çok güzel bir sözü var İzmir Urlalı Demokritos milattan önce dördüncü ve üçüncü asırda yaşamış Demokritos ilk doğa filozoflarındandır bakın ne diyor adaletsizlik eden kişi adaletsizliğe uğrayan kişiden daha mutsuzdur aslında yani başkasını kandırarak bir şey elde eden kişi kısa vadede hormonları mutlu olmuş tatmin olmuş görünebilir ama aslında hem o vadede hem orta ve uzun vadede beşeri yapısı açısından o kişi sürekli mutsuz olacaktır ve hem vicdan azabı bile olmasa e, insanlık azabı çekecektir. Evet. Şimdi bu Beşeri dediğimiz, insani dediğimiz ahlak doğuştan bizde bulunmadığı için bunun öğrenilerek elde edilmesi gerekiyor. Onun için biz bu ahlaka a posteriori yani sonradan elde edilen kazanımlı ahlak diyoruz. Bu ahlak doğuştan hiç kimsede yoktur. İnsanlıkta da ilk başlarda yoktu. 5 milyon yılda geliştirdi, üretti, bugüne getirdi 18. asra kadar. Ondan sonra da yeniden formüle edildi. Ama bu daha sonraki, belki haftaya ki programımızda da ahlak öğretiminin, eğitiminin eski geleneksel olanıyla çağdaş olanını anlatmaya çalışacağız. Ki yani Toplumumuzda o kadar çok yoğun bir şekilde eski geleneksel hatta din adı altında da bunu isimlendirirler. Ahlak işportacılığı diyelim satımı yapılmasına rağmen neden tam zıttı oranda ortalıkta ahlaksızlık kol geziyor? Onun da sebebini öğrenmiş olacağız ve neden bu ahlaksızlıklar çağı yakalamış ülkelerde yok onu da öğrenmiş olacağız o nedenle e, dalgayı değiştireceğiz yani eğitim sistemini de ahlak eğitimini de değiştireceğiz onu da haftaya anlatacağız şimdi ahlak ilişkidir dedik ya ilişkinin Temeli sevmeye ve sevgiye dayalı olması gerekiyor. Ve öyledir de zaten. Hani her şey insanda iki tanedir dedik ya. Hı. Bu sevmek de insanda iki tanedir. Aslında sevmek doğal sevmektir. Yani doğal sevgidir diyeceğim ona ama o sevgi değildir sevgi beşeri olandır. Sonradan kazanılandır. Doğal olan sevgi sevmektir. Yemeği sevmek, onun maddeyi sevmek, e, suyu sevmek, sevmektir bu. Yemeğe, suya efendim e, sebzeye, meyveye karşı bir sevgiden söz edilmez değil mi efendim? Evet. Etimolojik olarak böyle bir hı hı. şey yok sevmekten bahsederiz dolayısıyla insanda da doğal biyolojik animal bir sevmek vardır bu sevmenin neye doğru neye yönelik olduğunu söyleyeceğim öbürü ise sevgidir insani beşeridir bu insanda doğal olarak ve doğuştan yoktur bu da sonradan kazanımlı olarak öğrenilir Dolayısıyla sevmek duygularla yapılan bir iştir. O nedenle insanda da iki türlü duygu vardır. Duygu da iki tanedir. Biri doğal duygular. Buna İngilizce emotion diyoruz. Ona duygusallık ondan kaynaklanarak duygusallık oluyor. Ona da emotional diyoruz. Bu doğal olarak var, kızmak, öfkelenmek, sevinmek, üzülmek, evet gibi şeyler. Yine doğal şeyleri sevmek. Duygululuk ise beşeri olandır. Bu birincisi doğal duygulu duygulu olmak duygusallık beladır. Bunu bilelim. Buna da sürekli egemen olmamız lazım. Ona hiçbir zaman izin vermememiz lazım. Yani onunla da sürekli bir boğuşma ve e, çatışma e, var içimizde duygululuğa sensation yani du, beşeri duyguya sensation deniyor o duygululuğa da sensational diyor deniyor bu güzeldir çünkü bu zihinle düşünerek e, üretilen insanın ürettiği bir şeydir. Bunda lezzet vardır. Öbüründe tat vardır. Doğal şeylerde tat vardır. İnsanın ürünlerinde lezzet vardır. Duygusallık animaldir. Evet. Duygululuk humanaldir. Aynen öyle. öyle. Evet. Bu lazım bize. Bunu öğrenmemiz lazım. Ee, i̇şte kendimizi kendi halimize bıraktığımız zaman otomatik olarak doğacak olan hal, hal, durum duygusallık olacaktır. Buna bir saniye dur diyeceğiz. Jeneratör gibi beşeri olanı devreye sokacağız. Düşünerek o da beşeri düşünmeyi yaparak o zaman e, davranışı göstereceğiz. Şimdi doğal sevgi doğal sevmek yukarıdan aşağıya doğru gider. Mesela ebeveynden çocuğa olan sevmek sevmektir. Sevgi değildir. O doğaldır. Ve çıkara dayalıdır. Karşılıklılık ilkesine dayalıdır. Ebeveyn çocuğunu neden sever? Doğal olarak aynen hayvanlar da sever. Çünkü kendi varlığının sürdürücüsüdür Devam de ondan edici. sever. O nedenle insanlar torunlarını çocuklarından daha çok severler. Evet. Bu yüzden. Çünkü iki nesil sonraki sürdürücüsüdür. Onun da ondan. Hmm. Daha uzun süre. Elbette çocuğun sevgisi ayrıdır. Evet. Ama beşeri insani olan için o söz konusudur. Çocuğa yönelik sevgi. Yoksa doğal hormonal animal sever. O da bundan dolayıdır. Varlığının sürdürücüsü olduğu içindir. Otomatiktir o. Onu öğrenmek için bir çabaya bir eğitime gerek yok. Bir uğraşıya, zahmete gerek yok. Ama beşeri sevmeyi, sevgiyi yapmak için çabaya gerek var. Şimdi bu tabi ebeveynden çocuğa olan sevgi, sevmek cinsler karşı cinsler arasında olan sevmek de genelde doğal olarak olursa buna eros diyor o da gene çıkara dayalı bir sevmektir ee, yine varlığını sürdüğüme vardır orada ü, ü, ü, üreyecek ve varlığı sürecek bu doğal sevmektir bu, bu lazım değil bu zaten var orada fakat gerek çocuktan yukarıya dikey olarak ebeveyne doğru sevginin oluşması gerekse eş, cinsler arasında eşler arasında sevginin yatay olarak da oluşması çabayı gerektirir. Bu yoktur. Hiçbir e, eşler arasında e, bu beşeri hüminal sevgi yoktur. Sevmek vardır. O da biyolojik sevmektir, animal sevmektir yani. Öbürünü tesis etmek gerekiyor. O da insanın uğraşısıyla oluyor. Şimdi ebeveynler çocuklarından kendilerine yukarı doğru dikey sevgi oluşmasını istiyorlarsa kendileri de çocuklarına sevmek değil Doğal sevmek değil, beşeri, hüminal sevgi ile yaklaşmaları lazım ki onu ona şırınga etsinler, aşılasınlar ki çocuktan da yukarı doğru o sevgi inşa olsun, eve oluşsun. Bunu nasıl yapar? Bunu şöyle yapar. Çocuğu yavrusuna ki ben bunu bütün hayvanlar içinde geçerli olarak kullanmaya çalışıyorum. Onlar içinde geçerli yapabilenleri de vardır bazı hayvanlarda. Ama aşağıdan yukarı sevginin oluşabilmesi için doğal sevmekten ayrı karşılıksız sevdiğini yavrusuna göstermek zorundadır. Çok ya, yani harcamalar yapabilir yavrusuna çocuğuna. Ama eğer ki o harcamasının bir gün gelsin bana baksın yatırım, gibi, yatırım gibi karşılıklılık esasına dayalıysa işte hasta olduğumda paraya ihtiyacım olduğunda gelsin bana versin gibi karşılık e, bekleyerek yaptığını. Hı ki bazıları açık söylüyor zaten oğlum diyor benim istediğim kadınla evleneceksin değil mi diyor bana bakacak değil mi diyor böyle şartlarda hı hı, koyuyor evet. Onu bilsin ki o çocuktan o ana babaya sevgi oluşmayacaktır. Çünkü doğal yapıda sevmekte şu bir esastır ki genel olarak yavruların çocukların ilk sömürgecisi ana babalarıdır. O nedenle İnsan sömürülmeye karşı bir karşıtlığı var, bir zıtlığı var, uyuzluğu var hal tabiriyle söyleyecek olursak. Bunu hissettirmemek lazım. Eğer sen yaparsın bunu hissettirmezsen mutlaka çocuğunda kendiliğinden sana karşı, ebeveyne karşı o sevgi oluşacaktır zaten e, ihtiyacı olduğunda mutlaka e, gereğini yapacaktır. Çocukların peki ailesine karşı e, doğal bir sevgisi var mı? Yok işte. Daha sonradan oluşuyor hepsi. Yapılırsa olur. Hı hı. Onu da ana baba ona inşa edecek. Ana baba ona inşa etmezse bunu, aşılamazsa yani kendisi onu e, bir yatırım aracı olarak değil e, evladı olarak Efendim, karşılıksız severse ve sevdiğini ona gösterirse inşaatı yapan o göstermedir zaten. Yani eğer ki bu inşaatı yapamazsa oradan yukarı dur. Yukarı doğru sevgi yok. Yok yani. Sevmek var o da yukarıdan aşağıdır. Onun için ana babanın evladına olan doğal sevgisi sevgi değil sevmek. Tıpkı yemeği, meyveyi, sebzeyi sevmek gibidir. Sevgi, insanın inşa ettiği, ürettiği bir şeydir. Eşler arasında da öyledir. O nedenle çıkara dayalı olan yerde sevgi yoktur, sevmek vardır. Dolayısıyla şimdi eşler arasında... Bir kere evlilik doğal bir sistem değildir. Doğada evlilik yok. Doğada sadece cinsel ilişki var. O nedenle evliliği cinsel ilişki olarak almamak gerekir. Eğer ki evliliği cinsel ilişki birlikteliği olarak alınırsa o evlilik değil. O yürümez de zaten. Hı hı. Evlilik, beşeri değerlerle, ilkelerle, sistemle yapılan bir birlikteliktir. Dolayısıyla evlenirken bu biyolojik doğal ilişki, diyelim beş dakika on dakika bir saatlik bir ilişkiyi gün 24 saattir, 24 saate. Egemen kılarsanız o evlilik yürümeyecektir. O bir saati 24 saatin içine yedilip 24 saati o bir saate egemen kılarak evlilik yapılması lazım. O zaman bakın boşanma olmaz. Boşanma oluyorsa bilin ki şimdi anlatacağım hormonal aşkla evlenmişlerdir. <gülüyor> <Gülüyor> aşk da insanda iki tanedir her şey insanda iki tanedir birincisi hormonal aşk biyolojik aşk bu fiziksel olarak biyolojik olarak aşırı sevmektir Bakın aşk aşırı sevmektir. Aşırıdır. Ha. Öbürü beşeri insani aşka romantik aşk diyoruz. Bu hormonal değil, hüminal, zihinsel, düşünsel bir aşktır. İnsani değerler, ahlaki güzellikler, beceriler hep insani, insani, ee, şeyleri sevmekle olur karakteri huyu sevmekle olur budur bu se burada sevgi vardır yani anlatabiliyor muyuz Dolayısıyla bu hormonal aşk bela bir aşktır zaten erkeklerin kadınlara şiddet uygulaması taciz tecavüz öldürmeleri Hatta bütün bu biyolojik aşktan kaynaklanıyor. Hayvansal doğadaki, ormandaki e, duygulardan kaynaklanıyor. Beşeri, hüminal duygululuktan böyle bir şeylerin kaynaklanması mümkün değildir. Şimdi yine bizim İzmir-Urla ilçesi Demokritos demin demiştim. Evet. Onun da bu alanda güzel sözleri var. Şöyle diyor. Cinsel edim ilişki kısa süren bir ilişkidir. <gülüyor> Cinsel ilişkide insan insan olmaktan çıkar. İnsan olmaktan uzaklaşır. İnsan olmaktan ayrılır ve birdenbire bir darbe yemiş gibi olur. Bu biyolojik ilişki dediğimiz gibi insanilik açısından çok kötülenen bir ilişkidir, gereklidir ayrı ama onu da o ilişkiyi de insani, huminalleştirmek gerekir. Dolayısıyla insan dediğimiz zaman zihinsellikten söz ediyoruz. Bu biyolojik dinsel ilişkiyi bile insan zihinsel ilişkiye dönüştürmesi gerekir. Zihinselleştirmesi gerekir onu. Tabi bunların öğretilmesi lazım topluma. Zihinsellik nasıl yapılır? Ama hiçbir alanda olmadık. Bu alanda zaten yok. Böyle bir eğitim eğitim sistemimizin hiçbir kademesinde mevcut değildir. Nietzsche ise bakın evliliklerle ilgili şu tespiti yapar. Evliliklerdeki mutsuzluğun kaynağı aşkın değil dostluğun eksikliğidir. Bakın dostluk. O aşk biyolojik aşkı söylüyor. Dostluk ise beşeri-hümünal ilişki tipidir. Dostluk insan ürünüdür. Şimdi yine bir başka filozof bunları tabii e, çokça aslında söylemek, okumak lazım ki bu insanın dual karakterini biyolojik ve beşeri karakterini tanımamız gerekiyor. Bunları tanımadan hangi davranış nereden kaynaklanıyor, ona hangi tür tedbir almak gerekiyor bunları bilemeyiz. Mesela yine bir başka filozof kadın ve erkeğin karakterini anlatması açısından fakat bu biyolojik karakterine bunları egemen kılmamak lazım insani karakterde. Diyor ki erkek az fakat sık sever. Yani erkek e, karşı cinsini çok sever. Yani bir tanesine sevgisi şey olmaz biyolojik olarak sevmesi. E, ama bir tanesine minhasır yapılması için beşeri uğraşı vermesi gerekir. Aslında erkek kadını biyolojik olarak da çok az sever diyor. Eğer beşeri olarak sevginin oluşması için kendi çaba harcaması lazım. Doğasına, biyolojisine bırakırsa erkek az sever. Ama sık sık sever. Kadın ise çok sever ama bir kez sever. Bakın bunlar çok önemli tespitlerdir. Bunları bilmek lazım. Kadın çok sever. Hakikaten sevdiğine kapılıyor, gidiyor. Bu da doğal sevgi, sevmek ama bunu da kadın da yapmaması lazım. Efendim bir kez sever diyor. <gülüyor> bunu yani bir kez sevsin. Ama beşeri sevgiyle sevsin. Doğal hormonal, hüminal sevgiyle değil. Evet. Bunları da az çok anlattık. Hocam aşk demişken... E, siz... <gülüyor> Sistemli düşünmeyi anlatırken ve münafık düşünmeden bahsederken münafık düşünmeden nasıl kurtulacağız bundan bahsederken bir seyirci aşkın münafık düşünce mi olup olmadığını sormuştu. Ee, burada da ikisini ayırt edebiliyor muyuz aslında? Hani hormonal aşkla e, diğeri duygusal olan romantik aşk arasında böyle bir Şimdi ayrım var mı? münafık aşk, münafık düşünme dediğiniz doğru. Hep biyolojik düşünmeye çalışır. Bakın münafık yani sofistik sofistike ya da düşünme bizim hormonlarımızın ajanıdır ona çalışır dolayısıyla sizi oradan bir alır aklınıza efendim kadınsa erkek erkekse kadın hakkında bir sürü lüzumsuz fantezik e, düşünmeler yaptırır <gülüyor> bu düşünmelere müsaade etmemek gerekir. Kendiliğinden aklına gelen efendim şeyi bilin ki bu bizim biyolojik, hormonal, kimyasal animal yapımızın ajanıdır, casusudur. Hı hı. Onu reddedip rasyonel, bilgiye dayalı olarak e, değerlendirme yaparak kendi kontrolümüzde ve yönetimimizde düşünmemiz lazım. Şimdi münafık düşünme bir erkek için bir kadın hakkında onun biyolojik e, e, cazibelerini hep şey yapacaktır. Aklına getirecektir. Onları bırakacak. Onlar beladır. Beşeri olarak ben onu neden sevmeliyim? Onun huyu, suyu, karakteri, ahlakı, efendim neyse yani diğer beşeri özelliklerini e, öğrenerek teknik bilgi sahibi olarak onların değerlendirmesini yapması gerekir. İşte o zaman da e, lojik, hüminal düşünme ve akıl devreye giriyor. Buradan sağlıklı sonuç alınır. Öbürü işte şiddete tecavüze, tacize öldürmeye götürüyor. O nedenle bu münafık sofistik ve sofistike düşünme yani aklınıza kendiliğinden gelen konulara, düşünmelere itibar etmemek gerekir. Onu ignor etmek, reddetmek gerekir. Kendi düşünmemizi jeneratör gibi devreye sokarak düşünme yapmamız lazım. Akşam yatağı yatınca da buna dikkat etmek gerekir. Böyle uyuyana kadar bir sürü hevacisul akıl dediğimiz Arapçada kendiliğinden gelen akla düşüncelere itibar etmeyelim. Onları düşünerek uyumayalım. Onları düşünerek uyursak mutlaka rüyalarımız da kötü çıkacaktır. ''Onun yerine bir meselen varsa, bir problemin varsa, bir konun varsa onunla ilgili birkaç teknik bilgi öğren, onların değerlendirmesini yaparak uyumaya çalış.'' <gülüyor> bir izleyicimiz sormuştu, herhalde kendisini çok fazla kaptırdı ilk olduğu için, sabaha kadar uyuyamadım dedi. E, ''Tabii ölçüsünü tutturmak lazım.'' İlk seferde de ölçü tutturulmaz. Normaldir. Bir süre sonra tutturulacaktır. Ama daha başından ilk seferde bile kendini fazla kaptırmadan mutlaka hemen onu halledeceğim, bitireceğim, sonlandıracağım diye de düşünmeden belki ertesi güne kalması gerekiyor. efendim. Böyle şeylerini, uyku hormonunu kaçıracak ee, şekilde de vücuda e, baskı yapmadan yani beyninizin komuta kontrol merkezinin onlara e, baskı uygulamasına da sebep vermemek gerekir. Hafif düşük tempolu e, düşünme yapmak lazım. Zaten bir süre sonra o şeyine girer, yoluna girer. Ama bunu bilin ki akşam yattığınızda kesinlikle bu sofistik münafık düşünmenin ağına düşmeyin ara vereceğiz. Verecek miyiz şimdi. peki? Evet aranlardan buradayız. Kaldığımız yerden <gülüyor> devam ediyoruz. Ahlakla devam edeceğiz. Şimdi hocam eski ahlak anlayışı nedir? Buradan başlayalım buyurun. Evet şimdi 18. asıra kadar ki bir ahlaktan söz ederiz. 18. asırdan sonraki başka ahlaktan. Aslında 18. asırdan sonraki ahlak milattan önce binlerdeki e, çıkmaya başlayan felsefe ile başlayan bir ahlaktır. Ama ancak Ondan 2500 yıl sonra egemen kılınabilmiştir. Ee, şimdi çağımızın ahlakını anlayabilmek için bu eski e, geleneksel ahlakın e, özelliklerini kısaca anlatmak gerekir. E, eski geleneksel ahlaka genellikle dinsel ahlak deniyor. Çünkü daha önce de söylediğimiz gibi 18. Asır'a kadar hemen hemen her şeye din deniyordur. Dolayısıyla dinsel ahlak da aşağı yukarı aynıdır. Ee, i̇nsanlık 14-15. asırdan sonra bu şeyle beraber e, Rönesansla beraber e, dinsel ve tanrıya dayalı olan ahlaktan uzaklaşmaya başlamıştır. 18. asırda da bunun nu egemen kılmıştır. E, Özellikle Hristiyanlıkla beraber, Hristiyanlığın çıkışıyla beraber ahlak tamamen dinsel ve tanrısal yapılmıştı. Ee, dediğim gibi bu 15. asırdan itibaren e, ahlakın dine ve tanrıya dayalı olması yine batıda düşünürler tarafından e, sonlandırılmaya başlanmış. Bu e, bunun tabi sebebi açık e, dinsel dedikleri, Tanrıya dayalı dedikleri, ahlakın egemen olduğu dönemlerde bir türlü ahlaklılık sağlanamamıştır. Haksızlık, hak yemeler, zulümler bir türlü önlenememiştir. Hatta bu haksızlık ve zulümleri en başta o oralarda dinsel ve tanrısal ahlakı anlatanlar yapıyorlardı. Bunların başında da papalar geliyordu. O nedenle filozoflar zaten Demokritos'la beraber, ondan da önce, iki asır önce Sokrates'le beraber, Milattan önce 6. asırda ahlak üzerine akılla düşünme ve onu akılla beşeri akılla, sistemli akılla ama, düşünmeyle ele alma başlamıştı. Miaattan önce 6. asır, Milattan sonra 18. asır, 2400 yıl sonra asla dönerek yani ilk orijine dönerek beşeri, aklı rasyonel ahlak egemen kılınmıştır. Bu filozoflar eski geleneksel ahlakın bazı özellikleri olarak şöyle sıralarlar. Bir kere her şeyden önce diyorlar bu eski ahlak inanca dayalıydı. İnanç olunca inançlı olan kişi ahlaklı görülüyor, inançsız olan kişi ahlaksız görülüyordu. Daha baştan ayrımcılık e, peşinen yapılıyordu. Ve <gülüyor> bu e, eski ahlak grupsaldır. Yani bu kendi mensuplarına kötü gördüğü davranışları, yapılmasını kötü gördüğü davranışları, onlara mensup olmayan, başka dinden, dine mensup olanlara, hatta aynı dinden de olsa bile başka mezhepten olan mensuplara kötü davranmak ahlaksızlık olarak görülmüyordu. Ee, onun için hem grup hem çifte standart idi diyorlar. O nedenle zaten efendim din ile ve Tanrı ile meşrulaştırarak e, kendi dininden ya da mezhebinden olmayanlara savaş açmak, fetih yapmak, fetihle beraber onların arazilerini, mallarını ganimet olarak almak ahlaksızlık değildi. O nedenle bütün insanlar için geçerli olan Yekpare tek düze bir ahlak yoktu. Ayrıca bu eski ahlak yani dinsel ahlak dedikleri bunları tabi daha çok Hristiyanla bakarak söylüyorlar efendim çıkarcı yapıyor insanları diyorlar çıkarcı menfaatçi yapıyor çünkü. Bir iyilik yaparsan şu kadar 1'e 7, 1'e 10 tarife var yani bu konuda. 1'e 70, 1'e 100, 1'e 700, 1'e 1000, 1'e sınırsız karşılık alacaksın diyerek insanlara ahlaki olarak iyi olan davranışları yaptırmaya kötü olanların da yapılmasını önlemeye çalışıyorlardı. Bu da insanı çıkarcı, menfaatçı yapıyor. Dolayısıyla menfaati yoksa o ahlaki davranışı yapmıyordur. Zaten bugün bile bunu görmek mümkün. E, cemaatçi ahlakı diyorlar buna. Cemaatçi, grupsalcı ahlak ya. Bu cemaatçilerin hakikaten e, çıkarları için çıkarları olduğunda kendi insanına, kendi dindaşına, kendi mezhep mensubuna, hatta kendi akrabasına bile e, ne tür kötülükler yapabileceğini de göstermektedirler. Ayrıca bu eski e, ahlak eski ahlak talimatçıdır, emredicidir diyorlar. Yani bunları söylerken tam tersini çağdaş ahlakta göreceğiz. Talimatçıdır. Emreder. Onu yap, bunu yapma. Dolayısıyla davranışçıdır. Sadece davranışlarla ilgilenir. Zihinsel oluşmayı pek önemsemez. Hatta diyorlar, bu anlayış Tanrı ile olan ilişkide de kendisini gösteriyor. Tanrı'ya dua ederken bile ey Tanrım bana ver ey Tanrım beni koru ona bile emrederek dua ediyor diyorlar. Bu ise e, insan aklının çapının bugün ulaştığı düzeyi ilk kabul etmeyeceği bir şeydir diyorlar. <gülüyor> Yine insanı araç olarak görmek var. Yani e, eski ahlakta ee, ahlaki davranışı yapmada e, insanı araç olarak görmek var. Mesela diyor, Tanrı rızası için şu işi bana yap dediğimizde ben kendimi e, o kişinin Tanrı nazarında değer kazanması için bir araç yapıyorum diyor. Evet. Ben de birine bir şey verdiğimde efendim Tanrı benden razı olsun benim sadakam olsun diye veriyorsam ben de onu ihtiyaç halini muhtaçlığını istismar ediyorum ve benim Tanrı katında değer kazanmama ve öbür dünyada cennette efendim ödül almama bir araç olarak kullanıyorum kullanmış, kullanmış oluyorum aslında diyor bir kişiye yardım edilirken onun muhtaçlığını istismar etmemek, sömürmemek gerekir. Ve onun muhtaçlığı senin üstün olmana bir araç olmamalıdır. O zaman ne oluyor? Sürekli hali vakti yerinde olanların efendim statüleri, sınıfları, katmanları artsın diye sürekli muhtaçların e, varlığını sürdürmek gerekir. Bu diyor bugünün insanının kabul edilebileceği bir ahlak değildir. Ayrıca veren el alan elden üstündür e, sözü de vardır vardı eski ahlakta. Efendim bu da eşitsizliğin kaynağıdır yani birine vermek e, seni neden üstün yapsın üstün yaptığında eşitsiz oluyorsunuz halbuki insanlar artık eşittir bu eşitlik ilkesine de aykırıdır ve o nedenle kimseye e, üstün olmak için vermek yoktur onu da bitiriyor çağımızın ahlakı bu da eski ahlakın şeyidir Bir de eski ahlak dışsal bir ahlaktır. Dış faktöre dayalı bir ahlaktır. Yani kendi nizden kaynaklanan bir irade, bir istek, bir değer, bir kaliteden dolayı değil, bir dış faktör nedeniyle yapmaktır bunu. Ya Tanrı'yı razı etmek, onu razı ederek bir cennet veya ödül almak için yapıyoruz bunu. Rüşvet verir gibi. Öyle oluyor. Ee, ve siz bu dış faktörle yapacağınız kötü bir davranışı meşrulatıştırdığınız zaman efendim o kötü davranışı yaparsınız. Bir gerekçe bulursunuz. Benim hakkımdı dersiniz. İşte Tanrı buna yol veriyor dersiniz ee, ve dolayısıyla dış faktörle arayı uydurduğunuz zaman en büyük kötülüğü yaparsınız. Onun için dışsal bir ahlaktır. Halbuki insani ahlak içsel olmalıdır onları biraz sonra açıklayacağım. Evet bu çağdaş ahlaka geldiğimiz zaman bunun tamamen tabi eski ahlak insanlığın 5 milyon yılda deneme yanılma yolu ile uygulama yaparak e, teamül şeklinde gelenek şeklinde oluşan bir ahlaktır. Fakat mesela yardım etmek iyidir ama her zaman iyi olmayabilir. Onun için yardım etmenin neden iyi olduğunu eski ahlak söylemiyor. Gerekçesini söylemiyor. Gerekçesini söylese siz de ona göre her zaman yardım ve iyilik yapmazsınız. Eğer ki bir kötülük doğuracaksa siz o yardım ve iyiliği yapmazsınız. Nitekim din adı altında binlerce yüz binlerce insan bir yerlere yardım yaptı, sonra başına bomba olarak döndü. Bu da eski ahlakın doğurduğu e, zararlar ve kötü sonuçlardır. Çağımızın ahlakını uygulayanlarda böyle durumlar olmuyor. Neden olmuyor onları da anlatacağız şimdi. Dolayısıyla efendim, Dönüm noktası, dönüm noktası bugünkü çağdaş ahlaka demin de söylediğim gibi milattan önce binden itibaren başlayan bu ilk sistematik düşünme dediğimiz felsefi düşünmenin başlaması ile başlar ilk dönüm noktası. Ama 18. asırda tekrar e, bu felsefi düşünmenin ikinci dönüm noktasını oluşturan bu aydınlanma dediğimiz e, hareketle başlar. Ama aydınlanmanın öncesinde e, Rönesans var. Rönesansın ahlaki açıdan önemi hümanizm dediğimiz bir akımı doğurmasıdır. Yani hümanizm insanın insaniliğe dayalı olarak yeniden tanımlanmasıdır. Hümanizm çok önemli. Nitekim hümanizmi <gülüyor> yaşamadan insanlık e, bu çağdaş hümanist ahlaka geçememiştir. Ve bunu yaşamayanlar da geçemeyecektir yani. Çünkü hümanist insancıl ahlak e, üretebilmek için kendimizden Önce kendimizin e, insancıl olmamız gerekiyor. Hümanizm işleminden geçmemiz gerekiyor. Şimdi insan kulaktan dolma ve kulaktan duyma ile oluşmuyor, işlenmiyor. Bir boğuşma yapması gerekiyor. Bu boğuşmayı kendi zihninin içinde yapması gerekiyor öncelikle. ...kendi zihninin içinde yapabilmesi için var olan mevcut anlayışın zıttığı alternatifi bir anlayış doğması lazım. Onun için beş milyon yıl aşağı yukarı aynı anlayış devam ettiği için alternatif anlayış doğmadığı için çatışma ortamı olmadı. Bu hümanizmle beraber alternatif bir insan tanımı... İnsanilik, insancılık, insanlık tanımı çıktığı için artık zihinler bununla çatışmaya ve boğuşmaya başladılar. Böylelikle ne oldu? Hümanizmle oluştu insanlar. Peki bunları kim yaptı? Her dönemin filozofları yaptı. O nedenle bugün insani bir hayat varsa dünyanın herhangi bir yerinde... İnsani hukuk varsa ahlak varsa bunu filozoflara borçluyuz peki filozofların gücü neydi askeri yoktu dini kullanmıyorlardı tanrının gücünü hiç kullanmıyorlardı tabanları yoktu zaten avam tabakaları her zaman e, kafa e, katmanına tabakasına her zaman düşman olmuştur e, yanlarında insanlar da yok peki güçleri neydi Nasıl edemen ve etkin olabildiler? İnsanda bulunan ama insani boyutunda bulunan iki özelliği kullanarak değerlendirerek e, yapmışlardır. Güçleri orada or oradaydı. Nedir o? Birincisi gayrimakul, irrasyonel, akılsız duruma düşmek. İkincisi buna bağlantılı olarak hayvansal duruma düşmek insan en hayvanı da en camisi de en delisi de beşeri olarak biyolojik değil delisi de akılsız ve hayvani görünmek bilinmek istemez. İşte filozofların tek gücü buydu. O dönemin rasyonunu rasyonelliğini aklını belirlediler ve bunu da İnsanla monte ettiler dediler ki e, bunun dışında kalan gerisinde kalan akılsızdır buna dayalı olarak buna aykırı davranan da animaldır hayvandır işte <gülüyor> insanlar kapalı kapılar arkasında hayvan olanlar hala antropomorf e, insan görünümlü hayvan var antropofor Henüz insanlaşmamış, insanlaşmakta olan hayvanlar kapalı kapılar arkasında hayvanlık yaparlar ama hiçbiri kamu önünde hayvanlık yapmak istemez. Yanlışı yapar ama kamu önünde yanlış yapıyor bilinmek istemez. İşte filozofların tek güç kaynağı buydu. Bizim ülkemizin dezavantajı filozoflarının olmamasıdır. Yani bu ülkenin kafa katmanı yoktur. <gülüyor> ayak katmanı, el kol katmanı ne kadar güçlü olursa olsun her dönemde kafa katmanının önünde boyun eğmiştir. Ama bu ülkede kafa katmanı görevini yapamadığı için ve bunları toplumda egemen kılamadığı için önüne gelen hatta daha kötüsü ayak katmanı avam katmanı kafa katmanına egemen oluyor. Kafa katmanı gidiyor ona boyun eğiyor. Üniversite mezunu. Akademisyen profesör. Adam ayak katmanı merdiven altı din adamı gidiyor ona mürit oluyor ya böyle bir şey yok dünyanın hiçbir yerinde. Sadece bu ülkede var yani. Bu da bizim kafa katmanımızın ülkemizin eğitim sisteminin yetiştirdiği kafa katmanının e, vasfını ortaya koyuyor. Kardeşim bunlara çeki düzen vermek lazım. Aklımızı başımıza devşirmemiz lazım. Şimdi siyaset her gün bir sürü adaylar konuşuyorlar. Ya tamam güzel gündelik yapılması gereken işler var ama asırlık da yapılması gereken iş var. O da budur. Bütün e, şikayet ettiğimiz Problemler, krizler, durumlar, davranışlar hep bunun eksikliğinden kaynaklanıyor. Ey halkım sen bu kafanı değiştirmediğin sürece yüzün kurumayacak, kalacak hep ıslak. Ağlayacaksın, sızlayacaksın. Bu çağda bu eski kafa ile sen yaşayamayacağın gibi bu ülkeyi de heba edeceksin. Aklını başına topla benden söylemesi ister yap ister yapma sürekli ağlayacaksın ya neden batıda batıda batı derken Avrupa Amerika hepsini içerir neden onların paralarında radikal bu kadar düşüş ve yükselişler olmuyor da bizde oluyor bir düşünsene kardeşim eğer ki sen oradaki sistemi, refahı, düzeni, kanun egemenliğini bu ülkede de istiyorsan senin emsalinin oradaki yapısını ne bir bakacaksın. Sen onunla aynı mısın? Esnafsan esnafa bakacaksın. İşçiysen işçiye, akademistensen akademisyene ev kadını, aile ana babaysan ona bakacaksın. Kafa katmanın, akıl çapın aynı mı kardeşim? Olmadığı sürece sen Bugünün nimetlerine layık olamayacağın için geçici olarak ancak ülkenin arazilerini yiyerek zengin olabilirsin. Ama unutma ki onun da hayrını görmeyeceksin. Göremiyorsun da zaten. Çocuklarını çok sevdiğini söyler bu toplum. Yalan. Çocuklarının geleceğini yiyor. Evet. Dolayısıyla bu dönüm noktasında insanlık kendini yeniden kurmaya başlamıştır. Yeniden kurma çok önemlidir. Geriye dönerek bunu yapmaya çalışmış ama geriye dönerken sistematik felsefeye geriye dönerek. Ondan önceki mitolojik, mitoz, efsanevi hayal, tahayyül e, kurgularla oluşturulan 5 milyonluk geçmişe değil bin yıllık 1500 yıllık o başlangıç geçmişine dönerek kendisini yeniden kurmaya başlamıştır ve kurmuştur ve egemen de kılmıştır ve görüyoruz ki e, bizim yaşadığımız problemlerin yüzde doksını onlar yaşamıyor zaten bu hümanizmin egemen olması bu çok enteresan bir şeydir şimdi bir şeyi toplumların üzerinde bir bulut gibi egemen kılarsınız. O toplumun, bireylerinin hiçbiri ona uygun değildir. Ama o egemen olduğu için kimse ona aykırı hareket edemiyor ve ona kendini uydurmaya çalışıyor. O zaman da mecburen o çizgiye geliyor. Zaten hümanizmin amacı yazılı olarak söylenen ama uygulamada uygulanmayan cennet insanının derecesine ve değerine insanı yükseltmek olduğunu söylediler. Yani cennet standartları yazılı olarak çok güzel hakikaten. O cennete efendim, aday ve talip olduğunu e, haykıran insanlar bile onu uygulamıyor ve ona uygun değiller. Dolayısıyla bu cennet e, standartını hümanizm adı altında cennetteki insan standartını hümanizm adı altında dünyaya egemen kıldılar. Davranışsal olmaktan çıkarıp zihinsel olarak Tabii o Daha sonra olur. onu eğitiminde de şey yapacağız ama yani bu e, demin saydığım o şeyler o, e, e, eski ahlakın nitelikleri, özellikleri ortadan kaldırılıyor. Bu hümanizm egemen kılınınca hakikaten kamuoyunda ortak alanda insancıl olmak esas olmuş ve önce erkekler olmuş tabi bu, bunu becermiş sonra da kadınlar bakmışlar ki böyle hümanist erkek yani insan olmak çok güzel bir şey biz de onlarla evlenebilmemiz için dediler bizim de hümanist olmamız lazım eğitim almaya başladılar ...kadın çok önemli... ...yani evde... ...çocuğu şekillendiren kadın... E ...kadın vahşi olursa... E ...çocuk da vahşi geçecek... ...kadın hümanist olursa... ...insancıl olursa... ...çocuk da insancıl geçecek... ...bakın böylece kadını da etkilediler... ...kadın etkilenecek çocuklar da etkilendi... ...ve derken... ...insancıl... E, ...bir e, e, toplum... ...oluşmaya başladı... ...şimdi... Bu açılardan baktığımız zaman ben Avrupa Birliği'nin Türkiye raporlarını çok önemsiyorum. Ve ben bu e, idesel, fikirsel, değersel ve felsefi açıdan ele alıyorum. Siyasal açıdan değil. Hı hı. Avrupa Birliği Türkiye Avrupa Birliği'ne giremez dediği zaman eyvah diyorum halen biz Avrupa Birliği'nin insanizlik standartlarını yakalayamamışız halen bile. Evet. Ama şunu bilelim ki Avrupa Birliği'nin insanilik standartlarını yakalayamayan toplum cennet standartlarını hayatta yakalayamayacaktır. O nedenle bu konuların üzerinde ey toplum siyasete bakma yöneticilere bakma sen sen kendine bak bu işe sen el atman lazım. Oradan geliyoruz şeye ahlak aslında üç çeşittir. Bir açıdan. Bireysel ahlak, toplumsal ahlak ve siyasal ahlak. Bireysel olarak insanlar ahlaksız olabilirler. Toplumsal olarak da toplumsal olarak da Toplum ahlaksız olabilir. Ama toplumsal dediğimiz bir ahlak var. Bu toplumdan farklı bir şeydir. Toplumsal ahlak, demin söylediğim bulut gibi toplumda egemen kılınan ahlaktır. Ve ayak uydurması sağlanan. Tabii. Şimdi bir toplumda toplumsal ahlak egemen değilse Orada bireyler de siyasetçiler de her türlü ahlaksızlığı yaparlar. Dolayısıyla bireyleri de siyasetçileri de yöneticileri, yetkilileri de ülkenin, toplumun, milletin paralarından, nimetlerinden sorumlu olanları da yönetecek, yönlendirecek ahlaksızlık yapmalarını engelleyecek tek şey vardır. Toplumsal ahlaktır. Bu ülkede Toplumun hepsi ahlaklı olabilir ki öyle bir şey söylemek de mümkün değil. Çünkü 45 milyon dava varmış mahkemede. Bunlar hep insanların birbiriyle olan alacak verecek davaları. Efendim, Toplumsal ahlak egemen olduğunda ne siyasetçiler ne de bireyler ahlaksızlık yapabilir. Bunu egemen kılmamız lazım. Kılamazsak akıbetimizden korkulur. Türkiye'de hakikaten yazılı olarak devletimizin anayasası, kanunları, mevzuatları yazılı olarak çağdaş ahlaki nitelikleri taşıyor. Ama uygulamaları tamamen tersidir. Şimdi bir ülkede siyaset yapma biçimi çok önemlidir. Çünkü bir ülkenin toplumsal, bireysel ahlakı bozan en etkili unsur siyasettir. Bir ülkede ahlaksızlık, yolsuzluk, hırsızlık, kabalık, vahşilik, şiddet varsa bunu bilin ki sorumlusu siyaset yapma biçimidir. Siyasetin mutlaka dürüstleşmesi şarttır. Bunu da yaptıracak olan toplumsal ahlaktır. Bunu bilelim. ...şimdi... ...yani bir... ...ülke düşünün... ...her gün medyada... ...yani ne kadar çıkıyorsa... ...ama herkes ilinde, ilçesinde... ...herkes müşahit oluyor... ...görüyor yani... ...her alanda... ...paranın bulunduğu... ...her yerde mutlaka hırsızlık şaiası var. Derneklerde, vakıflarda bunlara cami dernekleri, yardım dernekleri, hepsi dahil. STK'lar, e, sendikalar ya aklınızda ne geliyorsa hepsinde hırsız, apartman sitelerinde hepsinde hırsızlık ayyuka çıkmış. Bakın bunlar İleri toplumlarda, batıda olmaz. Neden olmaz? Çünkü orada halk böyle suçların, ahlaksızlıkların yapılması durumunda bunu halk kendine hakaret olarak görür. Ve müdahale eder, der ki ey yetkililer bu şaiye doğruysa üzerine gidin. Doğru değilse bu şayalanın çıkmasını önleyin der. Burada kim kime ne diyecek? Diyecek olan halk istisnaları var önlerinde iliyoruz. Ama imkan bulup da e, yapmadı denen pek kimse de yok yani. Onun için bu toplumsal ahlakı, toplumsal ahlakı e, egemen kılmak şart bitti mi? Bir iki dakikamız mı? Bir hemen söyleyeyim. Evet, Şimdi. Tamam bu çağdaş ahlaka göre o zaman ona geçme ona haftada, haftaya şey yapayım bu arada mutluluğu tanımlayayım kısaca Tabii. şimdi insan mutlu olmak için yaşamak ister peki mutluluk nedir bunun da üzerinde çok e, tartışmalar var ama bu tartışmalardan çıkardığımız bir tanım var Mutluk, mutluluk insanın tatmin olmasıdır tatmin olmak İnsanın istediğini ele geçirmesidir. Şimdi burada istediğini ele geçirmek dediğimiz zaman gene burada insanın dual ikili yapısı karşımıza çıkıyor. Bir biyolojik yapımızın istedikleri ve tatmin olacağı şeyler var. Bir de beşeri, beşeri insani dediğimiz yapısının istediği ve e, tatmin olacağı şeyler var. Biyolojik şeyler hayvani şeylerdir maddi şeylerdir. İnsan olup da maddi şeylerden mutluluk duyuyorsa o hala insanlaşamamıştır. İnsani tatmin tamamen insani değerli insani olarak değerli olan şeylerle mutlu olunur. Bunu da felsefe iki şey olarak ortaya koyar. Biri kendini gerçekleştirmek bu aynı zamanda neden dünyada varızın sorusunun cevabıdır. Bir kendini gerçekleştirmek self actualization, iki meta motivation dediğimiz başkası için bir şeyler yapmak. Bunları da haftaya anlatacağım evet. ama kısaca şunu söyleyeyim. Hakikaten sevebileceğiniz bir başka insanın olabilmesi ve Uğruna bir şeyler yapmaya değer başka insanların olması da insan için büyük nimettir ama böyle insanlar yoksa bile insanlık için bir şey yapmak gerekir. Evet, evet hocam ağzınıza sağlık. Ee, bu arada ben kitabınız, kitabınızı göstereceğim. Ee, Whatsapp'a mesajlar geliyor. Aynı ha, zamanda yönetmenim de şimdi aman. diyor ki kanalı arıyorlar hocamızın ha, kitabını merak aman. ediyorlar diye. Kitabı göstereyim nasıl ulaşacağız diye soruyorlar. Şimdi internet sitesi e, söyleyemem buradan belki ama Yo, internette kimse... yazdığınız zaman çıkacaktır. Niyazi Kitabın Kaleci ismini yazdığınızda Çağmız ve Türkiye düşün ve Bilim Alanları isimli Kitaptan da, web sayfamdan e, da cevap. Şey Tabi evet, web, web sayfasını da şey söyleyelim. Ulusal evet. buradan Enstitüsü hocamızın hmm. yazılarını ulaşabilirsiniz. Hmm. Bu programın bölümlerine de ulaşabilirsiniz diyelim. Ve böylece noktalı bir sonraki programda tekrar burada olacağız. Hoşçakalın.